rahman Rahim. <gülüyor> Allah hamd eder. Resuluna salatı selam ederiz. Kardeşlerim, bugün Bakara suresine başlıyoruz. Fatiha suresini kısaca gördük. Fatiha, Kur'an'ın neydi? Anasıydı. Ve çok iyi bilinmesi, üzerinde hassasiyetten durulması gereken sureler bir tanesiydi tefsir dersleri boyunca dönem dönem tekrar girip çıkacağız. Tekrar üzerinde hatırlatmalar bulunacağız. Bugünkü suremiz Bakara suresi. Bakara suresi kardeşlerim Medine'de ilk inen şeylerden, surelerden nadil olan ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. 286 ayettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sureye Kur'an'ın otağı, Kur'an'ın çadırı ismini vermiştir. Bu sureye Bakara isminin verilmesi şöyledir. Bir olay cereyan ediyor ve o olay anlatıldığı için bu sureye verilen isim de budur. oğullarından bir ceset bulunuyor. O cesedin katili bulunamıyor ve İsrailoğullarının şeriatına göre o zaman bir beldede bir ceset bulunur ve onunla katili bulunmazsa o bölgedeki herkes onun diyetini sahibine ne yapar? Öder. Şeriat buydu. Fakat İsrailoğulları öldürmeyi kabul etmiyorlar. Ve zamanın nebisine geliyorlar ki Musa Aleyhisselam'a Muhsin İslam Rabına dua ediyor. Allah Azze ve Celle onlara İsrailoğullarına bir sığır kesmelerini, o sığırın bir butuyla o ölüye dokanmalarını, onu kim öldürdüğünü ne yapacak, söyleyecektir. Onlar İsrailoğulları işi kırk alaya veriyorlar. Sığır nasıl olacak? Rengi nasıl olacak? Düğü şekli, boynuzu, ayağı neredeyse kesemeyeceklerdir. Aradıkları vasıfta zor buluyorlar ve Allah'ın emri yerine getiriyorlar. İşte bu olayın cereyan etmesi e, ve bu olayın anlatılması ne oluyor? Bakara suresi ismini almasına sebep oluyor. Yani bu olayın cereyan etmesi, burada geçmesi. Evet. Ana halkları şöyle, çünkü birçok konuları ihtiva ediyor. Nasıl Fatiha suresinde birçok mesele varsa, burada da birçok mesele var. Medine'de inmesine haset medeni surelerden olmasına hasep, burada üzerinde durulması gereken, o zaman Medine'de hicretten sonra meydana gelen İslam cemaatinin durumu neydi? Buna bir bakmak gerekiyor. Orada yerlerini, yurtlarını, mallarını, mülklerini terk ederek imanın sesine uyarak göç eden İslam cemaatinin bir durumu var. Bunları da Allah Hazreti Celle hemen Bakara suresinin girişinde ne diyor? Onlar Allah'tan korkarlar, kayba iman ederler, verdiğimiz nimetlerden hem yer hem de Allah yoluna infak ederler, namazı dostları kılarlar, ahirete inanırlardır. İşte Allah Azze ve Celle oradaki müminlerin vasıflarını Bakara'nın hemen girişinde ne yapıyor? Bildiriyor. Orada bir de kafirlerin durumu var. Müminlerin vasıflarını bahsedince hemen Allah Azze ve Celle gerek Mekke'de, gerek Medine'de, gerekse günümüzde kıyamete kadar olan kafirlerin vasıflarını söylüyor. Sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar iman etmezlerdir. Kafirlerin durumu da neymiş? buymuş Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri görmez, üzerinde perde var. Onlar için büyük bir azap vardır. Ve kardeşlerim orada hemen bir üçüncü sınıf daha türüyor. Çünkü Mekke'de ya iman eden Ya da kafir olan bir topluluk vardı. Ama Medine'de bir topluluk daha çıktı ortaya. Bunlar da nedir? Ne kafire, ne de Müslümana yarı olmayan münafıklar. Cehennemde de kafirlerden de altta olan münafık kesimdir. Bunlar çok tehlikeli insanlardır. Son derece hele hele İslam toplumu için, İslam toplumunun birlik, beraberlik ve cemaat anlayışı için her dönemde böyle olmuştur. Münafıklar çok tehlikelidir. İşte Mekke döneminde iman eden imanını açıklıyor. inkar eden de açıkça İslam'a ne yapıyordu? Açık çıkıyor. Karşı çıkıyordu. Fakat İslam'ın Medine'de güçlenip üstün duruma gelmesi üzerine bu sefer ne yaptı? Münafıklar çoğaldı ve sana gelip ben de sendenim ben de senin gibi iman ediyorum dedi. Karşıya gelip seni kötüledi, senin hakkında olmadık şeyler söyledi, onlara ne yaptı? Yaranmaya çalıştı. Bunun misali bol bol gelecek ama aynen şuna benzer. Üç kişi yolculuğa çıkıyor. Bir nehrin kenarına geliyorlar. Nehir azgın, derin akıyor. Bir atlayıp geçiyor karşıya. Öbürü de peşinden atlıyor, yarıya geliyor. Öbür ki diyor ki sakın geçme. Bak nehir diyor azgın akıyor. Derin boğulur. Geri gel diyor. Maddiyen geri geliyor. Karşıya geçen diyor ki bak ben geçtim. Olsaydı bana olurdu. Gel geç diyor. Bu fikir değiştiriyor oraya. Yöneliyor. Bu yanda geçmeyen diyor ki bak geri gel şuraya kapılacaksın gideceksin. Bu yanına dönüyor. Öbürü diyor ki ben geçtim bak bir şey yok. gel buraya. O yanıya dönüyor derken yoruluyor. Azgın sularda boğulup gidiyor. Allah bütün münafıkların sonunda böylesin. Evet. <gülüyor> i̇şte geçenin misali, müminin misali suya atlayıp ne oraya ne buraya geçebilen münafığın misali o engeli görüp de kalan kafirin misalidir. Evet. Allah Azze ve Celle <gülüyor> bunlardan uzun uzun ne yapıyor bahsediyor. 8. ayetten 23. ayete kadar ve daha sonra da birçok surelerde yer yer münafıklara ne yapıyor? Yer veriyor ve ismine bir sure indirmiştir münafıkın suresi. Yani çok tehlikelidir. Allah Azze ve Celle bunlardan anlatırken bir kısım insanlar da vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Allah'ı ve müminleri atlatmaya çalışırlardır. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını ne yapmıştır? Artırmıştır. Diyor. Onlar diyor yalan söylediklerinden dolayı can yakıcı bir azap vardırdır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dedikleri dediklerinde diyor. Biz yeryüzünü ıslah edin Asıl bozguncular sizlersiniz diye Müminleri kötüleyen, onları aşağılayan münafık O gün olduğu gibi bugün de nedir bu vasıflarda çok insanlar vardır. O kadar kafiri, müşri hatta kendi hallerini bırakırlar. Nerede mümin var? Nerede Allah'a hizmet eden insanlar var? Bunlar hep onları dillerine dolayarak onları ne yaparlar? Aşağılamaya çalışırlar. Allah o münafıkların şerrinden Bizleri korusun. Allah onların canlarına. Orada bir de Yahudiler var kardeşler, Bir onların durumu var. Allah Resulü oraya gitmeden önce Medine'nin durumu, Allah Resulü'nün oraya hicret ettikten sonra Medine'nin bir durumu var. Biliyorsunuz kitap ehli Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi öz çocuğunda daha iyi tanırdı. Çünkü onların kitaplarında Mesela İncil'de, Tevrat'ta Ahmet diyor. Saf Suresinin 6. ayetinde de biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü ismi müjdelenen Ahmet olarak geliyor. Onlar kitaplarında Allah Resulü ve Vesselam'ın geleceğini, şeddini, şemalini, yaşantısını, her şeyini ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Ve bu yüzden de acaba ben ne olurum? veyahut benim soyumdan biri mi olur diye hep alimleri, bilginleri nerede toplanmıştı? Medine'de toplanmıştı. Orada alimleri çok güçlüydü. Hatta Allah Resulü ve Vesselam'ın hayatını okuyacak olursanız, kendisi Ebu Talip'ten e, kervanla Şam'a gittiğinde rahibin birisi oturduğu yerde manastırdan inerek yanına geliyor. Bu kervana sahibi kim diyor falan. Eğer benim diyor tespit ettiğimi Yahudiler de tespit ederse bu çocuğa zarar verir. Sen malını sat hemen döndür. Bu da gösteriyor ki daha Allah Resulü'nün nübüvvet gelmeden o alimler Allah Resulü'nü ne yapıyordu? Tanıyor, biliyorlardı. İşte <gülüyor> Medine'ye Yahudilerin ve Hristiyanların alimleri birikmişlerdi. Neden birikmişlerdi? Başka kardeşlerim, İsrailoğullarının hayatını, tarihini okursanız, Kur'an tarihini, onlardan iki soydan birinden kral gelir, birinden de peygamber gelir. Hep böyle olmuştur. Ta ki İsmail, Aleyhisselam'a kadar, İbrahim'in çocuklarından. İsrailoğulları. Allah'a isyan edince Allah da onların soyundan, onların şeyinden peygamberini attı, aldı. Araplardan, Araklardan, ve İsmail'den soyundan göndermeyi nasip etti. Fakat onlar eskiden gelen silsileye binaen bizden gelecek, bizden çıkacak düşüncesiyle ne yapmışlardır? dedi niye birikmişler? sebebi budur. Hatta Selman'ın hayatını hatırlarsanız orada Selman bir rahibe gidiyor. Rahibten ilim alıyor, rahip ölüyor. Kime gideyim falana. Ona gidiyor, o ölüyor. Kime gideyim falana. O da ölüm döşeğine düşüyor. Kime gideyim? Vallahi ben ama kim kaldı bilmiyorum. Sen niye git. Zamanın peygamberin gelme zamanı ne yaptı? Yaklaştı. Sen git. Onu bekle. Nasıl tanıyayım? Şöyle, şöyle, şöyle. Hakikaten Selman o rahibin öğrettiği şekilde Allahı şunu ne yaptı? Tanıdı. Basıflarını ne yaptı? Bildi. Sırtındaki güvercin yumurtası büyüklüğündeki mühründe ne yaptı? Bildi. Bu da gösteriyor ki Medine'nin o zaman durumu neydi? Üç seviyedeydi. Hatta onlar Medine'deki alimler yani Yahudi ve Hristiyan alimleri putperest müşrikleri tehdit ederlerdi. Zamanı peygamberin zamanı geldi. O gelsin o zaman siz görürsünüz. Onla birleşip kökünüzü ne yapacağız? Kazacağız diye de onları ne yaparlardı? Tehdit ederlerdi. Ama peygamber gelip de onlardan çıkmayınca yani Arap soyundan olunca olandan olmayınca biz Allah çok seviyoruz ama Musa Resulullah dediler. Musa'yı seviyoruz, Muhammed'i sevmiyoruz. Hristiyanlar ne dedi? Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz, İsa'yı seviyoruz deyip Allah Resulü ne yaptılar? İnkar ettiler. Kendi soylarından gelmedi diyor. Allah Azze ve Celle resulun diliyle ayetlerini indirdi onlara. Ey İsrailoğulları Aleykümselam ve Ramadırlar size verdiğim nimeti hatırlayın, benim ahdimi yerine getirin, ben de size ahdinizi yerine getireyim. Ve ancak benden korkun, elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin, onu ilk inkar edenlerden olmayın. Ayetlerimi basit bir yere değiştirmeyin ve yalnızca benden korkun ayetlerini, 41. Pır pır ayetleri ne yapmıştır? İndirmiştir. Kur'an'da birçok daha özellikler var. <gülüyor> Bunlar nedir? Kur'an'a inanmaya insanlar davet edilir ve Kur'an'ın bir benzerini getirmeye çalışanlarla Allah azze ve celle hadd meydan çekmiştir. Ve Kur'an'dan alay eden, ben de bunun bir benzerini getiririm. işte bana da vahiy geliyor diye yalancı peygamberler ve kıyamete kadar gelecek insanlara da kitapta nedir? Meydan okumalar vardır. İndiniz cinniniz, inananınız, küfredeniz bu kitap gibi ne yapın? Bir kitap, bir emir, bir nehi mazumesi ne yapın? Getirin. Getirmeye çalışan zavallılar çıkmışlardır. Bunlar birçok ayetler uydurmuşlardır. Ama hiçbiri ne yapmamıştır? Tutmamıştır. Birisi şiir yazar. Nasıl yazar? Birisi hakikaten güzel bir şiir yazmıştır. Ona bakarak, kelimeleri değiştirerek bir şeyler yazmaya çalışır. Bunlar da işte Aslı Andolsun ki o Rüzgarı Savıranı Andolsun ki ayetleri gibi şeyini getirmişler. Bunu öğüttükçe öğütene, tarlayı çapaladıkça çapalana falan gibi ayetleri uyduranlar çıkmış ama bu kadar. Emir, Nehi, bir dua, bir ahkam bunlar nedir? Maciz. Bana vay geliyor Geliyor. E, evet. Yine kardeşlerim bu surede Adem aleyhisselamla insanlığın atası iblisin arasındaki olan bütün olay çıplaklığıyla ne yapılır? Anlatılır. Yani yaşamış olduğumuz topraklarda dikkat ederseniz insanlık tarihini anlatırken Taş devrinden, Molos taştan, Barri'den, bilmem neden bunlardan bahsederler. Ve insanların o zaman olmadığını, hayvanların yaratıldığını, ki hayvanı yaratan insanı yaratamazmış sanki haşa. Ve hayvanlardan da maymunların ormanda ağaçtan ağaca atlarken kuyruklarının koptuğunu, yangınlarla ormanların gittiğini, Ağaçta hoplamayınca yürümeye başlayan maymunun yarım değil dik yürüdüğünü, güneşte kıllarının döküldüğünü ve insan olduğunu tanesinden anlatanlar var. Yani maymundan geldiğini söyleyemez. Ama Allah Azze ve Celle insanı neden yarattığını, insanlık tarihinin ne olduğunu kitabında ne yapıyor? Bildiriyor. Tarih okumak isteyen Kur'an okumak zorunda insanlığın başlangıcını öğrenmek isteyen Kur'an'ını ne yapmalı? Okumak zorundadır. Çünkü insanlığı anlatan orasıdır. Allah Adem'i topraktan yarattığını, havayı, ki hayır insanlar buna inanmazlar mehacı dediğimiz, Adem'in heykemiğinden, etten, kandan yarattığını daha sonra Adem oğlunun hava ve Adem'den ürettiğini, bir sudan bir çiğnem etten ürettiğini ve daha sonraki surelerde göreceğiz. İsa Aleyhisselam ise babasız yarattığını Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bizlere bildirmiştir. Neticede hepsi yaratılmadır. Hepsini yaratan Allah'tır ama hepsini ne yapmıştır? Bir sebebi bağlanmıştır. Ve Adem Aleyhisselam ile İblis'in kıssası dedik. Adem'in cennette mi yaratıldığı, dünyada mı yaratıldığı, nasıl olduğu birçok neler vardır? Fırkalar tarafında tartışmalar vardır. Bunları Bakara suresinde delilleriyle ne yapacağız? Göreceğiz. <gülüyor> ve ikincisi İblis'in ve Adem İslam'ın ikisinin de hata etmesi ama birine tevbe etmek hakkı verilip kelimeleri öğretilmesi, bir ise tard edilip vanet edilmesi sebebi var. Yani kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı olduğu anlatılmaktadır. Yani bu sure aynı zamanda harici ve mülciye kesimine çok büyük bir etdiyedir. Çünkü birisi Alabildiğine insanları tekfir eder. Birisi de alabildiğine insanları ne yapar? Cennete postalar. Bu işin böyle olmadığını anlatıyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Yine Bakara suresinde akşam sohbeti de iman bahsinde gördüğünüz gibi öldürlenlere, yani Allah yolunda öldürülenlere siz ölürler demeyin. Onların Allah indinde, Allah'ın takdir ettiği şekilde yaşadığını ve rızıklandırıldığını bize Allah bildirmiştir. Onlara şehitler değil ölüler ne yapmayın, demeyin demiştir. Kendini Allah yoluna feda eden, Allah yoluna giden insanların üzerinde de Kur'an, Bakara suresi özellikle ne yapıyor? duruyor. Yine medeni sure olma fâsibiyle bunun surede Yiyeceklerle, içeceklerde giyimde helal ve haramın ölçüsünün üzerinde ne yapılmıştır? Hassasiyetle durulmuştur. Sadakaydı, borç alıp vermeydi ee, ki Kur'an'ın en uzun ayeti Bakara suresindedir. O da 282. ayettir. Bu da borçlanma hukukunu, yani nasıl borçlanacağını yazma nasıl olacak, de ne olacak en ince teferratına kadar ne yapar? Anlatır. Ama buna rağmen insan huluh hala aklı başına gelmez. Ayetleriyle amel etmez. Başına her türlü bela, musibet ne yapar? Gelir. Yani ticaret prensipleri ne yapar? Bu surede detayla anlatılır. Bunun dışında bir haramlılık meselesi daha var kardeşlerim. Bu da riba dediğimiz bir olay. Faizin her şeklinin haramlılığı Bakara suresinde ne yapılmıştır? Uzun uza diye ele alınmıştır ve şu ifadeler yer alır. Kur'an'da Allah Azze ve Celle iki yerde bunlar benim düşmanım der. İki yerde. Yani iki kişi tankını, topunu, füzesini Toparlamış. Savaşını kimlen yapıyor? Allah'la. Birisi faiz yiyen, birisi de Allah'ın dostuna düşmanlık yapan. Yunus suresinde inşallah Rabb'im bizimler göreceğiz. Yunus suresinde bildirdiği gibi Allah'ın dostlarına asla korku yoktur, mahsul olmaz. Ve kim onlara savaş açarsa onların az ve benim dediği gibi faiz meselesinde de onun düşmanı nedir? Benim demiştir. İki yerde düşmanlık vardır ki buna da çok ne yapmalı? Dikkat edilmelidir. Bunun dışında kardeşlerim, oruç geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi Muhammed ümmetine de farz kılındı diyerek ahkamı farz atmıştır. Bakara suresinde bildirilmiştir. Cihad ve cihat hükümleri bildirilmiştir. Yine Bakara suresinde Allah'ın haccı yani İslam'ın beş binasından hacin farziyeti üzerinde durulmuştur. Onun dışında aile hukuku, eşeri münasebet veyahut aile ile içi münasebetlerde nasıl bir yol takınılacak, bunların üzerinde ne yapılmıştır, durulmuştur. Mesela kadınlar sizin tarlanızdır, ayetinde olduğu gibi. <gülüyor> Ve sure son ayetlerle mühürlenmiştir ki Rabbimiz eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği de taşıtma bizi affet bizi bağışla bize merhamet et kafirler gruhuna karşıda bizlere ne yap yardım et ayetleriyle bitirmiş ve Rabbımız aynı zamanda bizim kendisine nasıl dua edeceğimizi, nasıl yakaracağımızı ve ne isteyeceğimizi ne yapmıştır? Bize öğreterek sure mühürlenmiştir. Aynen kafir yani mümin suresinde benden isteyin benden, benden istemeyeni hor ve hakir cehenneme sokarım dediği gibi burada da bize istederken Kafana göre istediği Bak, ben sana yolunu ne yapıyor, nasıl isteyeceğim, sana ne hayır getirecek, isteme yolunu ne yapıyorum, gösteriyorum. Diyor. Allah bunlara tutan <gülüyor> ve hakkıyla yerine getirenlerden ölecektir. Surenin faziletine girecek olursak kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlerinizi diyor, kabir yerine ne yapmayın, çevilmeyin diyor. Ve evlerinizde ne yapın? Bakara suresini okuyun. Bakara suresinin okunduğu eve şeytan kelime istiyor. Demek o kadar önemli suralardan bir tanesi. Yine her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Onun içinde Kur'an'ın ayetlerinin bir efendisi vardır ki bu da ayete kürküsüdür iki tane ayet vardır ki Kur'an'da birisi Taha'da birisi Bakara'da Bakara 255'tir. Bu ayetlerle yani ayet-el kürsüyle Allah'a iltica edeni Allah geri ne yapmak çevirmez. Ayet-el kürsü çok, çok önemli surelerden ayetlerden bir tanesidir. Yeni Aleyhisselatü Vesselam Muharri'de gelen rivayette kim Bakara suresinin son iki ayetini okuyarak geceler, yani son saatini bununla yaparsa Allah ona o gün kafidir. Diyor. Yani vekildir. Diyor. Bu da yatmadan önce Ahmet'e Resulü diye meşhur olan Bakara suresinin 285 ve 86. ayetten okumak nedir? Şimdettir. Evet. Ve yine gelen rivayette Bakara suresi Kur'an'ın zirvesi ve nişanesidir. Onun bir her ayetiyle birlikte gökten 80 melek inmiştir. Ayetel kürsü arşın altından alınıp Bakara suresine katılmıştır. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Her kim Allah'ın rızasını ve yurdunu dileyerek Yasin okursa günahları muhakkak bağışlanırdır. Erdikoluz. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bir gün sahabenin bir tanesi bu Kur'an okuyor. Bir yerde mola veriyor. Atı ürkmeye başlıyor, uyanıyor, Susuyor, duruyor. Tekrar okumaya başlıyor. At yine ürküyor, şahlanıyor. Susuyor. Atlar sakinleşiyor okumaya devam etme arzusu var ama oğlu Yahya yerde yatıyor. Atların huysuzluğundan onu çiğnemesinden ne yapıyor? Korkuyor. Sabah olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ey Hudayroğlu oku ey Hudayroğlu oku. Okumaya devam et diyor. O da diyor ki şey Allah'ın Resulü. Atın yakınında bulunan oğlum Yahya'nın atlar tarafından çiğnenmesinden korktuğunuyor. Bunun için okumayı kesip başımı kaldırdım. Oğluma doğru gittim. göle doğru baktım. Bir de ne göreyim içinde lamba gibi şeylerden bulunan bir göl Sonra oradan ayrıldım. Bir daha onu göremez olduk. Onun ne olduğunu biliyor musun? dedi Aleyhisselatü Vesselam. Bu Seyyid hayır dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar Allah'ın melektiriydi. Senin okumana geldi. Şayet okumaya devam etseydin insanlar onları görecekti diyor. Ve onların gözlerinde kaybolmayacaklardı diyor. Bunu İmam Bukhari sahilde ne yapmıştır? Nakletmiştir. Evet, Allah bize de nasip etsin. Demek ki melekler Allah'ın kitabını okumaya, Kur'an'ı okumaya başlayan bir insanı ne yapıyor? Dinlemeye geliyorlarmış. Demek ki saf temiz ihlaslı unutsa melekler de sana ve insanlara ne yapıyormuş? Gözüküyormuş. Bugün insanlar alimlere mi gidip mesele soruyorlar yoksa sesi Kur'an güzel, kıraati güzel olanı hangisini itibar ediyor? Sesi güzel, kıraati güzel olanı dinleyip aynı şarkı dinlemeye alıştıkları için Ondan besleniyorlar ki bu da kıyamet alametidir. <gülüyor> Çünkü insanlar sese önem verip bunun meslun olması ilim ehlini, fıkıh akayt üstadını bırakıp yalnız bırakması kıyamet alametidir. Evet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı çok okumamızı onun kıyamet gününde şefaatçi olacağını söylüyor. Murtazilerin gözlüğü nasıl? Onlar Kur'an-ı Şerif inanmazlar. Özellikle iki çiçek olan Bakara ve Ali İmran suresini okuyun. Çünkü onlar Kıyamet gününde adeta iki bulut, adeta iki gölge olacak. Ve onlar ne yapacak? Cehenneme karşı okuyan insana engel olacak. Bakara suresini okuyun. Onu almak gereket bırakmaksa hüslandır. Onu okumaya batır ile meşgul olanların yani sihirbazların gücü yetmez diyor. Evet. Bu da <gülüyor> Allah Resulün bizde nasihatıdır. Ben diyor fakir bir ailenin çocuğuydum. Diyor. Babamdır diyor, yol kesiminde deve sulayan bir bedeviydi diyor. Neden diyor, gelen gidenlerden diyor, ben İnen Kara suresine ezberlemiştim. Küçük bir çocuktumdur. Bir gün diyor, gençler kafilesi geldi diyor. Allah Resuluna dinlerini öğrenmeye gittiler diyor. Babamlar izin istedim. Babam da izin verdi. Ben de gideyim peygamberi göreyim dedim diyor. O da beni kafilenin içine katledir. <gülüyor> Onlar çok genç olduğu için diyor, işlerinde yeni evliler de vardı diyor. Allah Resul onların halini anladı ve onları fazla tutmadı. Herhalde geridekileri özlediniz dedi. Diyor. Onlar evet dedilerdir. Onlara nasihat ettikten sonra savuşturmak için yanlarına geldiğinde içinizde Kur'an'ı en çok bilen sizlere imamlık yapsın dedi diyor. Araştırıldığında diyor işlerinde en küçük ben olmama rağmen Sadece diyor, ezberi fazla olan bendim. Yani Bakara suresi benim ezberimdeydi. Allah Resulü diyor, beni onlara imam tayin etti diyor. Onu diyor, imam tayin edilmeyi ne kadar sevdim diyor. Çünkü diyor, benim elbisem yoktu diyor. Rukiye gittiğimde diyor, avret mahallim gözüküyordu diyor. Koca karının biri dedi ki diyor, bunun bir şeylerini mi seyredeceğiz? Buna bir elbise yok mu dedi diyor. Bana bir elbise giydirdiler diyor ona sevindiğim gibi diyor. Hiçbir şeye sevinmedim diyor. Bu da gösteriyor ki yaşı küçük bile olsa Bakara suresini ezberleyen bir insan o kadar insanın içinde ne yapıyor? Büyüyor, sivriliyor. Bir de bunun ahiretini düşünün. Bir de ahiretteki cehennemle arada bir perde mahşerde bir gölge olduğunu düşünün. Bunun sevabının ne kadar büyük olduğunu düşünün. Tabii Fatiha Suresi'nde de söylediğimiz gibi, üzerinde durduğumuz gibi sadece terennüm etme değil. Allah burada bize bizim kim olduğumuzu anlatıyor. Önce bunu bir anlamamız gerekiyor. Hangi taraftayız? Hangi saftayız? Sonra bizim nasıl yaşayacağımızı, nasıl beşeri münasebetlerimize dikkat edeceğimizi, nasıl dua edeceğimizi, ona nasıl sığınacağımızı şeytanda nasıl sakınacağımızı ne yapıyor? bir bir söylüyor. Yani Bakara suresini bütün ahkamıyla ne yapma? Öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mİ. Evet kardeşlerim. Bakara suresinde bir başlangıcı yaptık. Onlara mu mukaddahtı. Yani, birleşik olmayarak Arap harflerinin yalnız başına surelerin başında gelmesi vardır. Bunun hakkında birçok söz gelmiştir. İmdat bastan Allah kendisine az olsun. Sonra, tabiinden birçok insan, mücahitti, tavustu, alkanıydı, gitmeydi, bunlar bu Allah'ın isimleridir, bu şudur, bu şu manaya gelir tipinde birçok açıklama yollarına gitmişlerdir. Hatta Allah kendisine razı olsun İbn Abbas. Müthiş bana sorun. Ben onlara sizi bir bir ne yapayım? Açıklayayım tipinde birçok sözlerde söylemiştir. Biz işittik ve itaat ettik ki bunlar İlmi Allah'ın yanındadır. Allah bunların ne olduğunu en iyisini bilir. Biz de sadece okur, geçeriz. Allah'ın ayetleri olduğuna ne yaparız? İman ederiz. Bunları müteşabih kesiminde biliriz. Ve özerlerinde hiçbir zaman ne yapmayız? Zormayız. Ancak kalbinde hastalık olanlar bunlarla ne yapar? Uğraşır. Günümüzde nur saçlıklarını söyleyen insanlar var Bunlar o sure başlarında gelen grufu mukatta dediğimiz bu harflere rakamlar düşerek 1979'da İstanbul'un bilmem neresine kan bulaşacak. Her taraf simsiyah olacak. Tarihi tutturamadı. Veyahut ondan öncekiler sinişine girince falan şey olacak. Falan falan olacak diyerek ne yapmışlardır? Evcet yapmışlardır. Cifirle uğraşmışlardır. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> Aynen böyle. Bu ayetler indikçe, rufu mukatta harfleri çoğaldıkça Yahudi alimleri geliyorlar. Bunlara rakamlar veriyorlar. Tarihler düşüyorlar. Muhammed'in ömrü ne olacak? Çıkamıyorlar. Dininin ömrü ne kadar olacak? Onu da çıkamıyorlar. Ve çekip gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülüyor ve diyor ki <gülüyor> Kim yıldıza bakar? Kehanette bulunur. Ebced yapar. Cifirle uğraşırsa onun İslam'dan naibi nedir? Yok. Yoktur diyor. Bize düşen budur. Ve yine ikincisi cinci dediğimiz teröristler var onlara hoca derlerse biz terörist oluyuz. Onlara terörist diyorum. Din teröristi. Onların yapmış olduğu muskalara bakarsanız hep kenarlarında rufu mukatta harfleri vardır ve kitlerler. Yani hep cin ve büyü işlerinde bunları kullanıyorlar. Allah onların şerlerinden korusun. Evet. Rufu mukatta da kısaca nedir? Bunlardır. Üzerinde durmamız bizim için fayda vermeye anlamsız şeylerdir. Aynen asabi Keyif kıssasını hatırlayacak olursanız onlar kaç kişiydi? Kimi 5 der, kimi 7 der, kimi. Bunlar sayısında size hiçbir fayda yoktur. Yani 5 kişiydi altıncısı köpek, 6 Altı kişiydi yedincisi köpek veyahut yılı şu kadardı, yok 300'ü, yok 500'ü. Buradaki anlatılan nedir? Lazım olan sana odur diyor. Yani Allah Azze ve Celle 300 sene isterse bir insan yemeden içmeden ne yapabilirmiş? Yaşatabilirmiş. Yani övdükten sonra dirilmeyi inkar edenlere bu nedir? Bir tuhaf gibi cevap verdir. Senin alman gereken bu. Yoksa sayısı yılı gideyim o mağarayı ziyaret edeyim falan yok. Muaviye zamanında Muaviye radıyallahu anh, İbn Abbas'a mektup gönderiyor. Diyor ki Rum illerindeki Anadolu o zaman Rum'du. Ashab-ı Keyfin mağarası bulunmuş. Yanına bir heyet alsan da gidip şurayı bir teknik tek etsen. Hani bana da bilgi versen diyor. İbn Abbas da kendisine mektup yazıyor. Eğer Allah onun görülmesinde, bilinmesinde bir hayır olsaydı onu Resulullah nasip ederdi. Bunda bir hayır yok diyor. Yani gitmek istemiyor. Ama buna rağmen halife bir heyet yapıyor. Oraya gönderiyor. ashab Keyf'in mağarasına geldiklerinde kardeşleri El-Bidayede iblikesi naklediyor. Bir, Deprem gibi bir şey oldu diyor. Bir ateş topu geldi diyor. Bizim etrafımızda dolandı geldi. Mağaranın ağzı kapadı, kayboldu. Ne kadar aradıksa bulamadık diyor. Ama bugün hala bulduklarını ziyaret ettiklerini falan söyleyen insanlar var. Hatta orada bir delik varmış. İnsanlar zorlanan zorlana o delikten girip çıkmaya çalışıyorlar. Günahları affoluyormuş. Heh. Düşün neler neler. E dönüp de Allah'a af affolunmuyor mu? Yani onların orayı görmemizde bizim için ne var? Değil, bir şey yok. Ama Allah'a ibadetimizde ne var? Hayır vardır. Evet. İkinci ayetimiz İşte o kitap kendisinde hiç şüphe olunmayan ve takva sahiplerine doğru yol gösteren bir kitaptır. Evet. Bakara'nın girişi bu. Allah Azze ve Celle burada birinci hitap olarak Hüsris olarak kime hitap ediyor? Ey Muhammed sana anlatıp açıkladığım bu Kur'an var ya, bu benim katımdan gelen ve hiçbir şüphe olmayan bir kitaptır. Çünkü bunu anla. Bu Kur'an, Rablerinin kendilerine emrettiği şeylerde ona itaat ederek ve yasakladığı günahlardan da kaçınarak Allah'tan korkan insanlar için nedir? Özetlerdir. İşte biz biri iman edeceğinde birine bir şey tebliğ ettiğimizde ne diyoruz? Allah'ın ayetleriyle sesleniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk davetine baktığımızda ne var? Allah'ın ayetleri var. Yine bakıyorsunuz Akabe dayatının zeminine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam had zamanı Mekke'nin en uç kesimine kadar gider. İnsanların yiyeceğinin ve suyunun bittiği noktaları tespit eder. Oraya bir çadır kurar. Gelen gidene bakar. Onları geldiğinde sizlere su ikram etsem, yemek ikram etsem yer misiniz der. Yoldan geliyor adam açsız sus, sus. Onları duyurur ve daha sonra onlara bakın ne kadar davette dikkatli. Önde gelenler misiniz kavminizin? Arkada gelenler mi? Bunu da öğrenir. Ondan sonra onlara inen Allah'ın ayetlerini ne yapardı? Anlatırdı. İşte Akabe Beyatı'ndan bir sene önce yine oraya dört kişi geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara su veriyor, yemek ikram ediyor ve diyor ki kavmenin neyindesiniz? İkisi diyor ki biz önde gelen bunlarda da Sizlere Allah'ın ayetini anlatsam dinler misiniz? Bunlar hacı geliyor, hazır adam. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inen ayetleri okuyor. İşte bu ayetleri. Onların kalbi ne oluyor? Aydınlanıyor. Ve daha sonra 12, daha sonra 72 kişi geliyor. Valla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söz veriyorlar. Kendi canlarından da üstün tutacaklarına ve İslam'ın devleti ne yapıyor? Böyle kuruluyor. Ve yine Habeşistan'a hicrette Cafer'in kıssasını hatırlayacak olursanız Necaş'i çağırıyor. Sizin peygamberiniz ne emrediyor? bunu sizden ne istiyor dediğinde Cafer o anki ayetleri aklında olanları söyleyince Necaşi diyor ki bunun aynısı bizim kitabımızda da var. Size gelenle İsa'ya gelen aynısı diyor. Ve ne yapıyor? İman ediyor. Onları Mekke müşriklerine vermiyor. Ama <Gülüyor> bu da gösteriyor ki kardeşlerim davette Allah'ın ayetlerini gündeme getireceğiz. Ki her sohbetin başında da dediğimiz gibi sözlerin en güzeli nedir? Allah'ın kelamıdır. Bitti. Yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinin sadece Allah'tan korkanlara, takva sahiplerine ait olduğu zikrediliyor. Çünkü Kur'an Müminlerin kalpleri için bir şifa, inkarcılar için sadece onların küfrünü artıran bir şeydir. Ve ayet Allah Azze ve Celle diyor ki, Fusulet'te İsra'da gelen, Ey Muhammed sen onlara de ki, Kur'an iman edenlere bir hidayet rehberi ve şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlıktır. Onların gözleri Kur'an'a karşı yükerdür. Ve yine biz Kur'an'ı iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indiriyoruz. Kur'an zalimlerin ise ancak zalimliğini artırır. Diyor. Evet. Düşünün bir hasta Kur'an okuyor. Birisi hidayete muhtaç Kur'an ayet. Yolunu şaşırmış. Ayet ona ne yapıyor? Yol gösteriyor. Ve ömrümüz varsa bitirdiğim, bitirdiğimizde göreceğiz. Hep insanların başına bir şeyler geliyor. Şifa olarak da ne yapıyor? Ayetler onlara yol göstermiştir. Mesela Bakara'da göreceğiz. Yahudiler geliyorlar. Niye siz diyor Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz? Kendi kez de öldürdüktenizi yiyorsunuz. Müminleri ne yapıyorlar? Kafalarını karıştırıyorlar. Yani leşleri yemiyorsunuz. Yani o. Tam bir şeytani, tam bir iblis düşüncesi. İşte kafaları karışanları Allah ne yapıyor? Hemen düzeltiyor. Şifa verici ayetlerini ne yapıyor? İndiriyor. Ve bu Kur'an kardeşlerim Allah'ın kafirlere karşı en mükemmel delilidir ve onlar için nedir? Bir hükettir. Müminse bu yola girer ve bu da kendisi için nedir? Bir kurtuluş vesilesidir. İşte bu kitap, işte bu kitapta, kasıpta nedir kardeşlerim? Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Çünkü bu tabiri kitapta çok göreceğiz. İşte bu kitap, işte bu kitap. Ama Allah'ın indirdiği birçok kitapta vardır. Tevrattı, zeburdur İncil'di gibi. Burada bu kitap diye atıf Allah'ın kitabı Kur'an'dır. İşte bu kitaptan kasıp budur. Evet burada diyor ki takva sahipleri diyor. Takva sahiplerinden maksat kardeşlerim. Çünkü takva tevhidin olmaz, olmazlarındandır. Allah Azze ve Celle bizleri ne yapıyor? Takva ehli. Kera olmaya çağırıyor. Takva sahiplerinden maksat Allah'ın yasakladığından kaçınan. Allah'ın emrettiği şeyi yerine getiren ve ona itaat eden kimselerin sıfatlarıdır. Allah bizi onlardan eylesin. Evet. Buradaki genel maksat budur. Allah'a ortak koşmaktan kaçınacak, her türlü nifaktan böyle olacak. İşte mümin ona denir. Ama kalbi hastalıklı, birazdan göreceğiz. Ruhunu şeytana satmış insanlar, her zaman bozgunculuk yaparlar ama sana gelirler sen büyümesin. Sana der ki yeryüzünde bozgunculuk yapan ses ben düzeltiyorum der. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Öğrendiğimiz doğrularla hayatımıza geçirmeyi bizlere nasip etsin. o takva sahiplerinin kim olduğunu inşallah yarın sabah namazdan sonra devam ederek öneririm. Subhaneke Allahumma salli hamdike ve şu den la ilahe illa ente estağfuruke ve elhamdülillahi rabbil